Değerli izleyenler, Diyanet TV'den hayırlı akşamlar diliyorum. Bu sezon Düşüncenin Özü programında sizlerle birlikte olacağız inşallah. Dini ve ilmi pek çok konuyla ve alanında uzman konuklarla düşünce dünyamızı zenginleştirmeye çalışacağız. Sezonun ilk programında çok değerli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Huriye Mart hocamız bizlerle. Bu programımızda kıymetli hocamla ahlaki çöküşü önlemede nebevi metotlar konusunu konuşacağız. Değer ve ahlak krizi yaşayan günümüz insanı sevgili peygamberimizin üstün ahlakına ve rehberliğine şiddetle ihtiyaç duymakta. Bu akşam peygamber efendimizin bu konudaki nebevi öğretilerini anlamaya idrak etmeye çalışacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Lamia hocam. Hocam ben teşekkür ediyorum. Bu ilk programımızda bizlerle olduğunuz için, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı bir yayın dönemi olsun. İnşallah her programınız birbirinden güzel, bereketli olsun. Amin inşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Başlayalım dilerseniz hocam. Lütfen buyurun. Yüce Rabbimiz Rum suresinin 41. ayeti kerimesinde insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Rablerine dönsünler diye onlara yaptıklarının bir kısmını tattıracağız buyurmakta. Esasında bu ayet-i kerime toplumsal ve çevresel bir takım bozulmaların kökeninde insanın dini ve ahlaki değerlerden uzaklaşmasının yattığına işaret etmekte. Kıymetli hocam toplumdaki ahlaki çöküşün temel sebepleri nelerdir? Ayet-i kerime de çok açık bir şekilde insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden düzen bozuldu. Yani Allah Teala'nın kurduğu, Allah Teala'nın yarattığı ve murat ettiği kainattaki denge, intizam, düzen ifsad olduğu buyruluyor. İnsanın kendi eliyle yapıp ettikleri dediğimiz zaman insanın Allah Teala'nın rızasına aykırı olacak şekilde, Allah'ın çizdiği sınırları aşacak şekilde kendi iradesi, kendi isteği ve kendi kararlarıyla attığı birtakım yanlış adımlardan bahsettiğini söyleyebiliriz. Aslında elbette insan her türlü adımını, her türlü davranışını, kararını kendisi düşünerek, aklederek verir ve bunun üzerine de bir takım ee, değişiklikler, bir takım e, davranışlar, bir takım e, fiiller, hareketler ve oluşlar meydana getirir. Yani hayatı şekillendirir, çevresini şekillendirir, dünyayı şekillendirir. Ama bu kararlarının bir kısmı Allah Teala'nın sınırlarının dışına çıkıyorsa, bir kısmı Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayıp aslında kendisinin de toplumun da dünyanın da lehine değil aleyhine oluyorsa işte orada insanın kendi eliyle yapıp ettiklerinin dünyayı bozmasından bahsedebiliriz. İnsanoğlu aslında yaratılışı itibarıyla bencil bir varlık allah Teala bizim bencil kimi zaman nankör, kimi zaman fazla iştahlı, kimi zaman hırslı, tamahkar, kimi zaman da sadece kendi menfaati için yaşayan bir varlık olmadan aksine etrafındakileri de düşünen, daha fedakar, daha vefakar, daha paylaşımcı, daha cömert bir varlık olarak yaşamamızı hep bize emreder. Kur'an-ı Kerim ısrarla bencillikten sakınmamızı, menfaatperest olmamamızı, cimri olmamamızı, aksine cömert, fedakar olmamızı ister ve daha da önemlisi kendi menfaati için çevresini harap edenlere Toplumun dokusunu bozanlara, kendi çıkarları uğruna kötülüğü besleyenlere çok ciddi uyarılarda bulunur. Peygamber Efendimizin hayatı da aslında menfaatler üzerine kurulu cahiliye düzenini bozarak Hukuk, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir İslam düzeni e, kurgulamakla geçmiştir. Bu gerçekten çok önemli bir husus çünkü insanoğlu sizin de belirttiğiniz gibi gerek ahlaki anlamda gerek sosyal bireysel gerek toplumsal olarak değerlerinden uzaklaştığı zaman aslında Allah Teala'nın muradına aykırı, Allah Teala'nın istediği insan modeline aykırı davranmaya ve vicdanından çok hırslarının sesini dinlemeye başladığı zaman düzen bozuluyor. Biz ahlaki çöküşle alakalı çoğu zaman şikayetleniriz. Çoğu zaman toplumda değerlerin e, ahlaki prensiplerin insani ve vicdani ilkelerin göz ardı edilmesinden şikayetçi oluruz. Hatta yeni nesillere yeterince değer aktarımında bulunamadığımızdan geçmişte daha sıkı korunan bir takım e, kültürel, maddi, manevi değerlerimizin e, bugün artık daha gevşediğinden şikayetçi oluruz. Aslında bunların hepsinin temelinde insanoğlunun o fıtratı var, o yapısı var ki o yapı ıslah edilmeye, eğitilmeye e, ve bir ahlak eğitiminden geçerek hem kendisini hem de toplumu zarara uğratmayacak iyi bir insan olmaya açık bir yapı. E, neden oluyor dediniz oradan konuya girdik. İnsanın biraz menfaatlerin peşinde koşmasından oluyor sanırım. Evet. Hocam aslında insan hani bu e Bahsettiğiniz çerçevede e, Rabbinin kendini emrettiklerinden uzaklaştığı zaman e, nasıl bir toplum yapısı ortaya çıktığını esasında biz e, Peygamber Efendimizin gönderildiği toplumda görüyoruz. Evet. Buna cahiliye toplumu diyoruz. E, biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani hani bu e, gidiş e, olumsuz anlamda e, önlenmediği zaman olumsuz olan bu gidiş önlenmediği zaman nasıl bir toplum yapısı ortaya çıkar ve böyle bir toplumda ahlaki olarak tefsüri etmiş bir toplumda e, Peygamber Efendimiz Neler yaptı, nasıl yaklaştı? Oradan devam edelim. Nasıl bir... E Durum ortaya çıkar. Her insanın kendi çıkarları için, maddi menfaatleri için, şöhreti için, makamı için, mevkizi için, kendisinin ve sevdiklerinin menfaatlerini beslemek için asıldığı bir toplumda, herkesin bencilleştiği bir toplumda bir kere en önce çıkar çatışmaları ortaya çıkar ve bu çıkar çatışmalarında doğal olarak daha zayıf olan taraf kaybeder ve hep haklı olan değil güçlü olan kazanır cahiliye toplumunun belki de en temel özelliklerinden birisi güce dayalı, barbarlığa dayalı, zulme dayalı bir toplum olmasıdır. Güç konuşur, bu kimi zaman maddi güç olabilir, parasal güç olabilir, bu kimi zaman makam mevki olabilir, kimi zaman soy sop olabilir, kimi zaman sülalenin büyüklüğü olabilir. Bir şekilde haklılık değil güçlülük konuşur ve herhangi bir çatışma yaşandığında toplum içinde bir problemle karşılaşıldığında, ya da herhangi bir çıkar çatışması insanları karşı karşıya getirdiğinde e, haklı olana değil güçlü olana pay verilir. Böyle bir düzen aslında e, insanların birbirleriyle, Kardeşlerini, kardeşliklerini ve toplumun sevgi merhamet bağlarını değil sadece kendilerini korumaları anlamına gelir ve cahiliye toplumu okuma yazma bilmeyen insanlardan oluşan toplum demek değildir. Aksine cahiliye toplumu vicdanını okumayı unutmuş. E, hikmeti, irfanı, ilmi, bilgiyi, bilgeliği unutmuş. Dâleti. Kesinlikle dediğiniz gibi sağlıklı, dengeli, ahenkli e, bir huzurlu bir toplum olmaktan ziyade güçlünün zayıfı ezdiği her türlü fırsatı elde edenin diğerlerinin haklarını hiçbir zaman korumadığı ve sorumluluk üstlenmediği bir topluma işaret eder. Bu cahiliye toplumunun Peygamber Efendimiz geldiği zamanki hali aslında çok rahatlıkla dünyanın farklı köşelerinde, farklı şekillerde tarih boyunca yaşana gelmiştir. Yani nerede insanlar adaleti unutmuşsa, zayıfın, yetimin, dulun, yaşlının, çocuğun, kadının, engellinin, hizmetçinin, işçinin haklarını vermeyi bir kenara bırakmış, aksine sömürü düzeni oluşturmuşsa, nerede merhamet unutulmuş, onun yerine zulüm inşa edilmişse ve toplumda bir taraf hep inlerken öbür taraf kulaklarını tıkıyorsa, orası aslında cahiliye toplumudur ve bu dünya üzerinde bugün de var olabilecek bir sisteme işaret eder ki peygamber efendimizin cahiliye denilen bu düzenli e, mücadelesi bugün bizler için de aslında geçerli hala hepimizin sürdürmesi gereken bir mücadeledir niye çünkü biz hakkaniyet üstüne olsun deriz güçlü olan değil haklı olan kazanmalıdır e, zayıf olanın görece bir şekilde toplum içerisinde istismara açık olanın, kırılgan olanın hakları öncelikle korunsun isteriz öyle değil mi? Bu mücadele aslında peygamberimizden bugüne ve kıyamete kadar sürmesi gereken bir adalet ve merhamet mücadelesidir ve bunun çok temelinde ahlak vardır. Yani en temel zemin aslında ahlakla örülüdür. Peygamber Efendimizin bu süreçte e, cahiliye dönemini asr-ı saadet dediğimiz o saadet toplumuna, o huzur ve mutluluk toplumuna dönüştürdüğü süreçte kesintisiz bir ahlak eğitimi vardır. Efendimizin ilk peygamber olduğu günden, vefat ettiği güne kadar hiçbir şekilde ara vermeden kesintisiz e, öncelediği şey iman ve ahlak bağıdır. Dolayısıyla bizim e, bugün de e, o tefessüh dediğiniz bir şekilde e, laçkalaşma, başkalaşma, bozulma, çürüme, çözülme diye açıklayabileceğimiz ahlaki dejenerasyonun e, sona ermesi için gayretlerimiz bugün bizim de tıpkı peygamber efendimizin e, gayretleri kadar güçlü ve kesintisiz olmak zorundadır. Evet, hocam yani 1400 yıl önce peygamber efendimiz cahiliye zihniyetiyle e, mücadele etti. O mücadele bitti orada gitti diyemiyoruz. Bu evet. kıyamete kadar sürecek evet, herhalde bir evet, mücadeledi. Evet. Hocam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlak eğitiminde Şöyle bir şey görüyoruz. Yani her türlü şartı, her türlü ortamı, her türlü vasıtı değerlendirdiğini görüyoruz. Ve muhatabının da durumuna göre farklı üsluplar, farklı yöntemler kullandığını görüyoruz. Ahlak eğitiminde Peygamber Efendimizin bu nebevi öğretileri nelerdir? Kullandığı bu yöntemler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsetsek. Elbette. Aslında belki de en önemli yöntem, en kalıcı ve en güçlü yöntem insanın kendisinin çok iyi ahlaki bir model olması. Yani bir şekilde karşımızdakine bir ahlak eğitimi vermek istiyorsak birisini ahlaki olgunluğa eriştirmek, güzel ahlak özelliklerini ona kazandırmak ve kötü ahlaki özelliklerden de onu uzaklaştırmak istiyorsak aslında belki de ilk ve en önemli yöntem Kendimizin iyi bir ahlaki model olması. Yani Birbirimiz aynı olmak. Aynı olmak. Peygamber Efendimiz'de öncelikle bu var. Peygamber Efendimiz'in ahlakı ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Buyurarak açıkça ilan ettiği üzere aslında onun misyonunun bir parçası. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim dediği peygamberler zincirinin insanlık tarihi boyunca bütün insanlığa öğrettiği temel ahlaki ilkeleri tamama erdiren bir peygamber var. İnsani ve ahlaki değerleri yerleştiren. Zamanla unutulan, örselenen değerleri yeniden inşa eden, güçlendiren ve topluma hatırlatan bir peygamber. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz hakkında açıkça buyuruyor sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Ahlaka Allah tarafından tescillenmiş bir peygamber. Peygamberliğinden önceki süreçte, güvenilirliğiyle, dürüstlüğüyle, güler yüzlülüğüyle, insanlarla sağlıklı, samimi e, ilişkileriyle tanınan bir peygamber. El-Emin vasfıyla güvenilir olma vasfıyla o söylüyorsa doğrudur. Ona emanet edelim emanetlerimize zarar gelmez denilecek kadar toplumda kendisine e, güven sağlamış bir peygamber. Peygamber Efendimizin e, ilk vahiy indiği anda evet. o yaşadığı telaş, o korku e, ikra. Hitabından sonra eve döndüğü an Hazreti evet. Hatice'ye benim üstüme örtün ben kendimi çok kötü hissediyorum delireceğim zannettim dediği an. Hazreti Hatice'nin ona verdiği cevap gerçekten çok etkileyici. Evet. Muhteşem diyor ki korkma Allah seni diyor e, hiçbir şekilde yalnız bırakmaz Allah sana bir zarar gelmesine izin vermez. Çünkü sen... Yoksullara yardım edersin, güçsüzlerin elinden tutarsın, daima doğruyu söylersin, akrabalarını gözetirsin, misafirine ikram edersin. Bütün bunlar ahlaki vasıflar. Hz. Hatice'nin Peygamber Efendimiz'e anlatırken sıraladıkları, onun daha peygamber olmadan ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu ve toplumla, misafirle, yolcuyla, akrabayla, düşkünle, yoksulla, farklı kesimlerle ne kadar sağlıklı ilişki kurduğunu gösteren cümleler. Bu hal peygamberimizin bütün tebliğ ve risalet dönemi boyunca devam ediyor. Ve her adımda farklı şekillerde peygamber efendimiz hep en üstün ahlaki model. Bir kere ahlak eğitiminde öncelikli olarak bunu fark etmeliyiz ki ona bakan, Kendini bir görüyor dediğiniz gibi muhteşem bir ayna ona bakan nasıl olması gerektiğini görüyor. Diyor ki ben de onun gibi olmalıyım ve o modellik birlikte yaşarken insanlara yol gösterici oluyor. Efendimizin sadece sözleri değil sadece emirleri yasakları değil tavırları davranışları duruşu tepkileri. Alışkanlıkları, insanlar kendisine bir şey sorduğu zaman verdiği cevaplar, onayları, inkarları, öyle değil mi kimi zaman gazabı, öfkesi, kimi zaman sevinci, her şeyi örnek. O hal işte aslında ahlaki model dediğimiz ve bugün bizim toplumda sayılarını artırmamız gereken insan modeli. Mümin modeli peygamber efendimizin yapmaya çalıştığı da risaleti boyunca bu ahlaki olgunluktaki müminlerin sayısını artırmak. Evet. Yani iman ettim dedikten sonra ahlakını güzelleştiren, iman ettim dedikten sonra her geçen gün ahlaki bakımdan daha da olgunlaşan bir müminler toplumu oluşturmak. Bir bir her birinin olgunluğu ve her birinin ahlaki güzellik, güzelleşmede gayreti aslında toplumun olgunluğu ve toplumun e, ahlaki anlamda yücelmesi. Toplumun güvenliği, toplumun emniyeti, toplumun huzuru anlamına geliyor. Ve Peygamber Efendimiz'deki farklı farklı biraz sonra izah edeceğimiz ahlaki eğitim yöntemlerinin çok temelinde dediğim gibi öncelikle model olmak var. Hocam isterseniz bu ahlaki eğitim modellerinden bir tanesi de devam ederim. Size yine bir çalışmanızda gerçekten çok güzel bir tespitiniz var. Ben üzerinde özellikle tefekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ahlaki davranışların değiştirilmesinde esasında öncelikli olan o davranışın değil, o davranışa sebep olan e, zihniyet ve düşünce kalıplarının değiştirilmesinin önemli olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü bu olmadığı zaman, o düşünceyi, o e, zihniyet dönüşümünü yapmadığımız zaman, o davranış da zaten kalıcı ve istikrarlı olmadığı. Olmuyor. ve bu konuda da zaten Peygamber Efendimiz aslında yapmış olduğu bir zihniyet devrimi. Evet. O zihinsel kalıpların kırılmasının nasıl olduğunu müşahhas örneğini Hı -hı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayatında görüyoruz. Evet. Bununla ilgili de çok örnek var. Bu örnekler üzerinden nasıl bir zihinsel devrim gerçekleştirdi Peygamber Efendimiz? Çok teşekkür ediyorum. Zihniyete odaklanmak gerçekten çok önemli. E, ahlaki eğitimde az önce söylediğimiz model olmadan e, bir sonraki adım zihniyete odaklanmak. Sadece davranışlara değil, o davranışları meydana getiren e, zihin kalıplarına, yani bir insanın nasıl düşündüğüne ve nasıl düşünmesi gerektiğine Ahlaki davranış sergileyecekse zihninde ne gibi sağlıklı düşünce kalıplarının olması gerektiğine odaklanmak. Söz gelimi bir insan e, yalan dediğin e, hayatta olabilir, e, yalanın pembesi var, pembe yalanlar da olabilir, ya, yalan söyleyemeyen mi var, i̇şte, e, yalandan kim ölmüş gibi bir düşünce kalıbına sahipse, Yalanı tamamen inkar etmeyen aksine kimi zaman olabilir diye düşünen bir zihin dünyası varsa e, yalan söyler. Evet. Çok doğal bir şekilde o düşüncesinin devamında davranışa dökülmesi yalanla olur. Evet. Çünkü yalanın kesinlikle hayatında olmaması gereken asla e, başvurmaması gereken ciddi bir hata olduğuna dair bir düşüncesi yok. Yalana kimi zaman olabilir diyen kapı aralamış bir düşünce, dünyası, bir zihniyet, o insanın hayatında yalanın var olmasına, dolayısıyla o insanın yeterince dürüst olmamasına, yeterince doğru sözlü olmamasına, yalan söyleye söyleye, Allah muhafaza yalancılar arasına yazılmasına sebep olacak bir düşünce kalıbıdır. Peygamber Efendimiz böyle bir düşünce kalıbını ortadan kaldırmak için, İnsanlara çok net motto şeklinde, çok açık ilkelerle Müslüman yalan söylemez. Hatta hocam bir e, sahibi soruyor işte hani şunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi başka günahlar sayıyor. Evet, evet. Olabilir diyor Efendimiz Hı. ama yalan Müslüman konusundaki tavrı çok net. Yalan değil. söylemez diyor. Şimdi Müslüman yalan söylemez diye bir kalıbınız olduğu an sizin, Hiçbir şekilde hayatınıza, davranışlarınızı da yalana geçit vermezsiniz. Bu zihin kalıplarının temelde çok küçüklükten itibaren bize işlediğini, kültürün, ailemizin, okulumuzun, çevremizin, izlediklerimizin, dinlediklerimizin etkisiyle bir zihin dünyası inşa ettiğimizi düşünürsek, aslında çok ufaklıktan itibaren çocuklara verilmesi gereken ahlak eğitiminde de sağlıklı zihin kalıplarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin önce zihniyet inşa edip doğru zihniyetle doğal olarak doğru davranan insanlar üretmeye, yetiştirmeye, eğitmeye çalışması böyle bir şey. Söz gelimi Peygamber Efendimizin içinde yaşadığı toplumda kölelik müessesesi çok e, aktif bir şekilde, e, canlı bir şekilde e, toplum içerisinde var. Köleler var, cariyeler var, hizmetçiler var, işçiler var ve bu sınıf e, maalesef... E, cahiliye döneminden itibaren son derece ezilen, son derece hor görülen haklarına değer verilmeyen bir sınıf. Peygamber Efendimiz aslında kölelikle ilgili uygulamaları zaman içerisinde yavaş yavaş eritmeye ve insanları mümkün olduğu kadar köleleri hür bırakma yolunda yönlendirmeye ve kölelikten, cariyelik sisteminden uzaklaştırmaya çalışan bir risalet dönemi geçiriyor. Bu süreç içerisinde Peygamber Efendimizin yaptığı bu kölelerle ilgili en ciddi ahlaki dönüşümlerden birisi de kölenin de hakları olduğunu insanlara öğretmek. Evet. Çünkü insanlar zannediyorlar ki eğer siz efendiyseniz siz insansınız. Köle sadece bir malzeme, bir eşya, ikinci sınıf bir varlık. Onun hakkı yok. Bütün haklar sizin. Bu maalesef bugün de çok çarpık bir şekilde işçi-işveren ilişkisinde karşımıza çıkıyor. Sanki işçinin hiçbir hakkı yok, sanki çalışanın, sanki hizmet elemanının hiçbir hakkı yok. Sadece sorumluluğu var, haklar ise işverene ait gibi. Bu çok çarpık bir düşünce. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Efendimiz buyuruyor ki köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Bu aslında tam zihniyet inşası için kurulmuş bir cümle. Diyor ki senin kölen senin eşyan değildir, senin malın değildir, kardeşindir. Eğer köleyi, hizmetçiyi kardeş olarak görmeyi başarırsa bir zihin, Zihniyet bu şekilde oluşursa artık kardeşine reva görmediği hiçbir şeyi köleye yapmaz. Eziyet etmez. Sonra peygamber efendimiz başlıyor sıralamaya. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir hadisinin devamında buyuruyor ki onlara yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. Onlara ağır yük yüklemeyin. Eğer ağır işler istemişseniz ucundan tutun yardım edin. Bu ancak kardeşle ilişkiyi anlatan bir e, eğitim. Ama en başta Açıkça diyor ki o senin kardeşindir. Yani bir şekilde e, zihniyetini buna göre korkula demek bu. Ya da söz gelimi o toplumda sadaka kelimesi çok e, maddi anlam yüklü bir kelime. Yani e, parasal destek, parasal yardım anlamında ve pek çok ihtiyaç e, sahibi, maddi durumu çok da iyi olmayan sahabi, Peygamber Efendimiz'e gelerek ya Resulallah hep zenginler sadaka veriyor, bizim paramız yok. Biz allah Teala Kur'an-ı Kerim'de infaktan bahsediyor, tasadduktan bahsediyor ama biz karnımızı zor doyuruyoruz. Nasıl sadaka vereceğiz? Dedikleri zaman Peygamber Efendimiz... E, her iyilik sadakadır buyuruyor. Evet. Bu işte tam bir zihin kalıbı. Ee, i̇yilik yap. Çünkü iyilik sana sadaka ecri vereceği. Her türlü iyilik. Sonra biliyorsunuz ağaç dikmek sadakadır diyor peygamberimiz. Bir başka seferinde kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır diyor. Yoldan bir başka bir taşı seferinde. Evet yoldaki engel olan hani taşı, çöpü, yolun ortasına park edilmiş arabayı. Öyle değil mi? <gülüyor> Müslümanlara engel olan her şeyi ortadan kaldırmak. Hatta trafikte yol vermek. Yol vermek diyor ki yol bilmeyene yolu tarif edivermen sadakadır diyor Peygamberimiz. Bir anda sadaka maddi bir anlamdan manevi bir anlama evriliyor. Yani illa parasal olarak yapılabilen bir ibadet değil. Her türlü iyilik hareketi sadakadır. Bunlar işte aslında ahlaki öğretileri, ahlaki eğitimi önce zihin kalıplarıyla kurgulama öğretiler. Çalışmaları peygamber efendimizin ve belki de bunların en kemale e, ulaşmış, en e, güçlü örneği peygamber efendimizin e, Müslüman elinden ve dilinden e, insanların e, salim olduğu, zarar görmediği insandır. Mümin yine aynı şekilde efendimizin sözü elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir. Biz Müslüman deyince ne anlarız? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh demiş İslam'ı kabul etmiş. Peygamberimiz Müslüman bir anda bakın o iman etmiş insandan yani konuyu imani boyuttan ahlaki boyuta taşıyor. Diyor ki Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların salim olduğu zarar görmediği kişidir. İman ve ahlak arasında inanılmaz bir geçiş yapıyor ve Müslüman olmak senin zihninde öyle bir şey olmalı ki ben Müslümanım. Evet bu ne demek? Senin zihninde bununla ilgili kalıp net olarak şu olmalı elinden ve dilinden kimse zarar görmeyecek. Müslümansan sen bulsun. Bu şekilde kalıplar insanların ahlak eğitiminde Peygamber Efendimiz'e özellikle yer verdiğim motto denilen bugün de hani duvar yazıları deniyor değil mi? Bir küçücük duvar yazısı aslında saatlerce anlatabileceğiniz e, pek çok şeyi e, bir tek cümleyle bir dergi kapağındaki bir küçük motto bir tek cümleyle zihninize kazıyor. Bunlar o şekilde zihin inşası ile ahlak eğitimini gerektiren sözler. Değerli hocam ahlak eğitiminde Peygamber Efendimizin kullandığı başka metotlar da var. Mesela hani cennet cehennem konuları ayrıca helal haram konuları bu konularla nasıl bu ahlak eğitimini Peygamber Efendimiz yapmıştır bu hususlarla? Lamia hocam genellikle cennet ve cehennemle alakalı hususları ibadetle ilişkilendiririz. İşte namazla, oruçla, zekatla bir şekilde ibadetini yerine getirenlerin cennetle ödüllendirilmesi ya da ibadetlerini aksatanların cehennemle cezalandırılması gibi zihnimiz e, genelde toplum olarak hep ibadet odaklı çalışır. İman ve ibadet odaklı çalışır. Halbuki Peygamber Efendimiz ilginç bir şekilde cenneti de ödül olarak, cehennemi de ceza olarak ahlak odaklı da kullanıyor. Sadece ibadet ile ilgili değil ahlaki öğütlerini destekleme adına da söz gelimi Efendimiz buyuruyor ki laf götürüp getiren iki kişi arasında laf taşıyan cennete giremez. Şimdi bu çok keskin bir cümle. Evet hocam. Gidip de insanlar arasında laf taşıyorsan, e, dedikoduculuk yapıyorsan e, cennete giremezsin. Bu aslında e, kimi zaman açıklamakta da zorlanılan çok keskin ifadelerinden biri peygamber efendimizin. Çünkü bizim hep öğrendiğimiz şey işte insan e, iman etmişse namazını kılıyorsa, orucunu, orucunu tutuyorsa. tutuyorsa <gülüyor> zekat, hayatta bir kere hacca gittiyse zekatını veriyorsa işte, ramazanlarda teravih namazına da gidiyor deriz. Ama bir anda bakıyorsunuz ki bütün bu ibadet skalasının çok dışında peygamberimiz diyor ki eğer iki kişi arasında laf götürüp getiriyorsun cennete giremezsin. Ahlakın inanılmaz derecede belirleyici bir yeri var Allah katında. Ve bunu Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle anlatıyor. Kıyamet günü diyor, mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Mizanda terazide... Ölçülürken günahların ve sevapların güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktu. İnanılmaz derecede belirleyici. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin... Ee, bir mümin toplum inşasında, Müslüman toplum inşasında e, ahlakla alakalı öğretileri onun için hiçbir zaman susmuyor, hiçbir zaman kesilmiyor, hiçbir zaman e, ara vermiyor. Devamlı güzel ahlakı öğütleyen ve e, insanları güzel ahlak öncelemelerini öğütleyen bir duruşu var Peygamber Efendimiz. Müslüman oldun hemen sonrası ikinci basamak güzel ahlaklı olmaktır. Müslüman olmanın e, Mekke döneminde bütün Mekki surelerde, Mekke'de nazil olan surelerde çok açık görürüz ki Müslüman olmanın İslam'ı kabul etmenin ilk tamamlayıcısı güzel ahlak sahibi olmaktır. Bütün Mekki sureler insana cömert olmayı, insana fedakar olmayı, insana sabırlı olmayı, insana affedici ve merhametli olmayı, aksine... E, Yetimi itip kakan, mazlumu çiğneyen öyle değil mi? Evet. Anne baba akraba hakkını gözetmeyen, kız çocuklarının zulüm altında inlemesine, göz yumanlara ne kadar keskin uyarılar vardır Mekki surelerde, Mekke'de inen ayetlerde. Kötü ahlak özelliklerini tek tek sayıp bunların hepsini bir kenara bırakacaksınız artık Müslüman oldunuz diyen, bir ses vardır, vahiy vardır Mekke'de. Çünkü Müslüman olmanın imanın hemen ikinci adımı güzel ahlaktır. Evet hocam aslında biraz da bundan bahsedelim. Yani orada iman-ahlak ilişkisinin esasında biraz unutulmuş olması, hani genelde hani iman etmek, ibadet etmek şeklinde Hı. bir şey var, durum var. Ama burada aslında imanla ahlak arasında da çok derin bir ilişki var. Bu ilişkinin unutulması da esasında aslında toplumda ahlakı bir takım e, bozuklukların olmasına sebep oluyor. Bence tabii. bu noktada biraz daha değinebilirsiniz. Evet, evet, tabii. Çok güzel e, bu çok önemli. İmanla ahlak arasındaki bağ eğer zihninizde kopmuşsa, e, Müslüman olduğunuzu söylüyor, mümin olduğunuzu söylüyor ama onun gereği gibi e, güzel ahlaklı davranmıyorsanız, e, ama ibadetlerinizi yerine getiriyorsanız, Orada bir e, basamağı atlamışsınız demek. Orada belki de çok daha e, öncelikli olarak güzel ahlaklı olmaya e, gayret etmeniz gerekirken e, o basamağı atlamışsınız demek. Ve bu kopukluk insanın bütün hayatına sirayet eden bir kopukluk. O zaman ne oluyor? Müslüman olmuş, İslam'ı kabul etmiş, e, namaz kılan ama yalan söyleyen Müslüman olmuş... İslam'ı kabul etmiş, Müslüman bir toplum içinde büyümüş, oruç tutan ama kul hakkı yiyen öyle değil mi? Evet. Ama zulmeden ama şiddet e, uygulayan çevresindekileri ama müşteriyi kandıran, e, sahtekarlık yapan ama işte hastasına iyi bakmayan sorumsuz doktor filan yani. Bir bakıyorsunuz ama bir tarafında namazı var, orucu var, abdesti var. İslam'da aradaki ahlak basabı atlanmış. Bu kopuş bütün toplumda ahlaki yozlaşmaya ve işin kötü tarafı Müslüman'a duyulan güveni sarsmaya sebep oluyor. Müslüman birbirine güvenmek zorunda ki yalan söylemez. Beni aldatmaz. Arkamdan iş çevirmez. Kuyumu kazmaz öyle değil mi? Peygamber Efendimiz'in ee, imanla Ahlakı bağdaştıran e, çok etkili hadis-i şerifleri var. Mesela birinde Efendimiz buyuruyor ki kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusunu incitmesin. Bakın geldi bir anda ahlak. Evet dayandı oraya. Geldi dayandı oraya. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Yani ağzından ya iyi bir şey çıksın ya güzel bir şey söylesin ya da sussun. Evet. Bu çok üst düzey bir ahlaki seviye öyle değil mi? Ağzından kötülük çıkmıyor susuyor konuşuyorsa mutlaka iyi bir şey çıkıyor. Nereye geldi? Allah'a ve ahirete imana geldi dayandı. Peygamber Efendimiz bir defasında dedi ki vallahi iman etmiş sayılmaz. Vallahi iman etmiş sayılmaz. Vallahi iman etmiş sayılmaz. Diyorlar, şaşırıyorlar üç defa üst üste ya Resulallah kim? Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi iman etmiş sayılmaz diyor. Yani kötü bir komşu isen imanını gözden geçir diyor. Öyle değil mi? Evet. Bir şekilde bu ahlak ve iman arasındaki bağın kopması... Hem Müslümanım ama hem de komşuma eziyet edebilirim. Hem Müslümanım hem de öğrencime eziyet edebilirim. Hem Müslümanım hem de anne babamın hakkını gözetmeyebilirim gibi. Müslümanım ama ahlaki anlamda zafiyetleri umursamıyorum diyen bir bakış çok ciddi yaralar verdi bizim İslam toplumlarına. Bizim coğrafyamıza ve diğer coğrafyalarda. Biz bunun diğer İslam coğrafyalarında da çok net bir şekilde müşahede ediyoruz. Bir Müslüman asla yapmaz denilen şeylerin toplumda ne kadar yaygınlaştığı zannetmeyin ki bir Müslüman asla yapmaz denilince içkiden, kumardan, zinadan bahsediyorum. Bunlar büyük günahlardır. Zaten biliyoruz bunları. Bunlar e, Müslümanı helake götüren şeylerdir, insanı helake götüren şeylerdir. Peygamberimiz de yasaklamıştır, Kur'an-ı Kerim de yasaklamıştır. Ama bunların dışında günlük insan ilişkilerinde e, İslam ahlakına aykırı davranışlar maalesef bizim toplumlarımızda, İslam toplumlarında çok ciddi yaralar açtı. Evet. Peygamber Efendimizin e, bu e, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, şöyle şöyle yapsın şeklinde başlayıp devam eden hadis-i şeriflerini alt alta sıraladığımızda hepsinin ahlak esasları olduğunu görüyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz'e Medine'ye hicretten önce Akabe'de biat etmeye geldiğinde Medineliler, biliyorsunuz Akabe'de Peygamber evet Efendimiz e, Medinelilerden önce biat aldı ve Medineliler onları Ya Resulallah biz seni korumaya, Hazırız. Biz sana bağrımızı, kucağımızı açmaya hazırız. Mekkeliler sana eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar, Kalmin sana, e, halkın sana eziyet ediyor. Biz senin yanındayız. Biz senin peygamber olduğuna iman ediyoruz diyerek akabede peygamber efendimizle buluştuklarında tekrar açıkça söylediler. Ve peygamber efendimiz onlardan e, biat için bir takım e, şartlar ortaya sözler koyarak aldı. söz aldı, sözler evet. aldı evet. Allah'a. Asla ortak koşmayacaksınız. İlk söz budur. Birinci yemin budur. Asla tevhide aykırı bir şey yapmayacaksın. Allah'ın varlığını ve birliğine iman edeceksin. Arkasından başlar. Hırsızlık yapmayacaksın. Zina etmeyeceksin. İftira etmeyeceksin. İyilikte peygambere uyacaksın. E, çocuğunu öldürmeyeceksin. Açlık korkusuyla ya da kız çocuğu oldu diye utanarak yok etmeyeceksin. Öyle değil mi? Evet. Arkadan hep ahlaki öğütler gelir. Müminleri aldatmayacaksın. Bizi aldatan bizden değildir diyor peygamberimiz. Bu ne kadar keskin bir şey. Yani aldatma dediğimiz şey toplumun içinde o kadar yaygın ki e, kıymetli hocam dönüp baktığınız zaman e, arkadaş arkadaşını öğrenci öğretmenini, öğretmen müdürü, müdür işte müstahdemi bakıyorsunuz acayip bir aldatma ağı içerisinde müşteri, doktor, efendim hasta, e, sanayi Öyle değil mi? İş dünyası, spor dünyası, sanat dünyası nasıl bir aldatmaca içerisinde insanlar kendi menfaatlerini korumak adına diğer insanlara doğru olmayan, hakiki olmayan, gerçek olmayan neler neler pazarlamaktalar? E bunu gördüğünüz zaman doğal olarak şunu düşünmek zorundasınız. Bizi aldatan bizden değildir diyorsa peygamberimiz bizden değildir demek İslam dairesinin içinde değildir, değildir demektir. Evet. İmani bir problemdir birisini aldatıyorsan demek. Eşini aldatıyorsan demek, çocuğunu aldatıyorsan, yalan söylüyorsan, kandırıyorsan, amirini, memurunu. Senin imani bir sorunun var demek. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bu Risaleti boyunca ahlak eğitimiyle meşgul olması, hani şu helal değildir. Öyle, Şimdi evet aklıma öyle, geldi. Hadisler değil var. Mi? öyle hadisler de var <gülüyor> evet. diyor ki Efendimiz müminin mümin kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir buyurun küslük çok insani bir şey ve çok ahlaki bir şey geldi imana dayandı helal değildir dedi öyle değil mi helal haram çizgisine Allah'ın koyduğu sınıra dayandı. Evet. Bütün bunlar aslında her yolu deneyerek ahlaka davet eden bir peygamberin evet, sözleri. Hocam. Ve e, bugün bizim e, bu çok önemli işaret ettiğiniz gibi hocam iman ve ahlak arasındaki bağı yeniden e, müminlerin zihninde kurmamız lazım. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi çok net buyuruyor ki sizin iman bakımından en mükemmel olanınız ahlakı en güzel evet, hocam. Hocam o kadar güzel anlattınız ki yani imanla aslında ahlakın ne kadar derin ve iç içe geçmiş bir e, e, ilişkiler ağa içerisinde olduğunu gördük. Zannedersem bu bağı yeniden tesis edebilmek için e, sizin gibi hocalarımızın bunlara çok daha fazla dile getirmiş, getirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Estağfurullah ama ben bu programda bu konuyu seçtiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Lamiya Hanım. E, ahlakla ilgili e, eğitimlere her fırsatta her vesileyle daha sık yer verebiliriz. ...verilmesi gerektiğini evet, ve e, bu ahlak eğitimlerini de çok temelde getirip imana bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ahlaki davranışlar ve ahlaki alışkanlıklar e, insanın kendi e, bile isteğe, kendi iradesiyle sergilediği davranışlardır. Yani kötü ahlaki özellikler de öyle. Yani cimrilik de olabilir, bu az önce söylediğimiz gibi yalancılıkta olabilir, kibir de olabilir, riyada olabilir. Ee, i̇nsan kendi tercih eder bunu. Kendi inisiyatifiyle, kendi iradesiyle ya da tam bunun tersi olarak iyi ahlak özelliği, tevazuyu da kendi tercih eder, cömertliği de kendi tercih eder. Öyle değil mi? Ee, samimiyeti, e, ihlası da kendi tercih eder. Dolayısıyla burada bir iç tercih vardır. Ahlak eğitiminde dış e, yönlendirmelerden ve dış disiplinden çok iç disipline ağırlık vermek çok önemlidir. Yani insanın iyi ahlaklı olmaya niyet eden, gayret eden ve iyi ahlakı önceleyen bir iç disiplini olmalıdır. Evet. Dışarıdan birisi zorladığı halde her seferinde ısrarla zorla doğru sözlü olma konusunda telkinde bulunsanız ya da bir çocuğu polis zoruyla, öğretmen zoruyla, anne baba zoruyla Zaten öyle yani. değil mi? Hı -hı. Kurallara uydurmaya çalışsanız güzel ahlaklı olması Aslında için, yapılan hep bu o yüzden evet. belki de başarılı olamıyoruz baskıyla, değil mi hocam? Evet baskıyla bunu yapmaya çalışsanız siz varken iyi davranır siz yokken Tekrar kayar. Halbuki hiç kimsenin olmadığı yerde Allah'ın olduğunu evet. ve kendisinin Allah'la hep baş başa olduğunu bilen insan, iç disiplin geliştiren insan zaten güzel ahlaklı olmak için niyeti ve gayreti olan insandır. İç disiplinin çok temel sahiki imandır. Evet. Yani niye güzel ahlaklı olacağım? Buradan ne gibi bir e, fayda sağlayacağım? E, yani yalan söylemek bazen daha e, işime geliyor. Evet gördüğüm zaman dediğiniz gibi ya da zulmetmek, birinin eline vurup ekmeğini almak sanki daha kolay gibi. Niye? Niye? Niye? Çünkü iman, çünkü Allah karşısındaki sorumluluk, çünkü iyi bir kul olma konusunda kararlılık, iyi bir insan olma konusunda gayret. İçte yerleşmişse, evet. bu niyelere cevap verirse insan güzel davranır. Ama biz bunu dışarıdan e, polisiye tedbirlerle, dış disiplin yöntemleriyle oluşturmaya çalışırsak e, disiplin gevşediği an kişi hataya meyilli olur. Onun için Peygamber Efendimizin ahlak eğitiminde biz çok temelde Allah'la karşı karşıya olan Allah'la her an şah damarından daha yakın olan Cenab-ı Hak'la her an bağını koruyan bir mümin modeli iç disiplinini geliştirmiş Allah'a karşı sorumluluğunun farkında tırnak içinde takva sahibi evet. onun huzurunda olduğunu iyi bir şey yaptığında onun gördüğünü bilen ve güzel ahlakın kendisine yakıştığına inanan mümin modelini peygamberimizin geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Evet. Onun dışında çok sert e, emir ve yasaklar ee, bir yerde e, çok çabuk, çabuk. Ee, aynen. evet hocam, delinebiliyor ee, ama o iç e, duvarları doğru örmek e, iç mekanizmayı güçlü kurgulamak küçüklükten itibaren e, ve işte orası tam iman noktası, i̇man noktası. evet Allahla bağı güzel kurgulamak onun karşısına da ona layık, güzel ahlaklı bir kul hocam. olma bilincini getiriyor evet hocam programımızın sonuna da geliyoruz ama ben son olarak da şunu sormak istiyorum ee, biliyorsunuz ki pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin işte iyiliği emretmek, güzel ahlakı yaymak, kötülükten men etmek konusunda da bize gerçekten çok güzel rehberlik ve örneklik ettiğini biliyoruz. Bu konuda da ben Hazreti Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Biz işte günahkara değil günaha hasımız. Bu da aslında bu anlayış da aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine dayanan bir anlayış. Evet. Ben bu noktada biz bu daveti yaparken bu iyiliği ve güzelliği yayma noktasında Peygamber Efendimiz'i nasıl örnek alabiliriz? Onun örnekliği nasıldır bu konuda? Evet, açıkça Allah'ı inkar edip İslam'a düşman olmadıkça Peygamber Efendimiz kimseye düşmanlık beslemez. Peygamberimizin bütün davranışlarının ve tavırlarının altında merhamet vardır e, ve adalet vardır. Peygamber Efendimiz hata da yapsa bir müminin e, hukukun gerektirdiği cezasını verir ama ona karşı düşmanlık beslemez, ona karşı nefret beslemez ve insanları ona karşı kışkırtmaz. Bunun için söylüyorum, maalesef çok ciddi kamplaşmalar oluşuyor toplumda ve bir takım hatalı davranışlar yüzünden davranışa değil kişilere, Düşmanlık besleyen, dolayısıyla ayrışan, bölünen ve birbirinden nefret eden gruplar oluşuyor. Peygamber Efendimiz çok ilkesel konuşan bir insandır. İlkeler nettir. İslam'ın beklentileri nettir. Şunlar, şunlar, şunlar allah Teala'nın izin verdikleridir. Şunlar ise vermedikleridir. Peygamber Efendimiz'in sözü çok açık. Diyor ki el halalü beyinün vel haramü beyinün. Helal de açıktır, haram da açıktır. Peygamberimiz net konuşur. Ama o davranışla mücadele eder. Kötüyle mücadele eder. O kötülüğün ürettiği bataklıkla mücadele eder. Zihniyetle. Zihniyetle mücadele eder. Söz gelimi peygamberimiz şiddete karşıdır. Ve şiddet gösterenlerin kendisindeki merhameti görerek yavaş yavaş şiddeti terk etmelerini sağlar. Ya Resulallah, biz hiç böyle merhamet göstermiyoruz. Biz hiç çocuklarımızı kucaklayıp öpmüyoruz. Sen böyle bir de çocukları bağrına mı basıyorsun öpüyorsun değil mi şaşırırlar. O aslında o barbarlığa, hoyratlığa, kabalığa karşıdır ama o insanlara değil. Onların bilmeden bunu yaptıklarını, doğruyu gördüklerinde değişebileceklerini her zaman Peygamber Efendimiz hayatında bir temel hedef olarak koymuştur. Biz de bugün Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kötü ahlak özellikleriyle mücadele etmeli ve doğru ahlak özelliklerini sergilemeliyiz. Önceliğimiz bu olmalı. Yanlış ahlaki davranışlarda bulunan kişileri hedef almak yerine, o davranışın e, dünüyle, bugünüyle, yarınıyla hepimize nasıl zarar verdiğini, insanın bu dünyasını ve ahiretini nasıl kötü etkilediğini daha fazla anlatarak, daha fazla öğreterek ve o davranışın tam zıttı olan iyi davranışı sergileyerek toplumda güzel ahlakı öğretmeliyiz. Ya değilse birbirimize karşı düşmanlık üreterek, birbirimize karşı yanlış davranışlardan dolayı Kırıcı olarak bir yere varamayız. Peygamber Efendimiz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ifade buyuruyor. Diyor ki, sen onlara diyor güzel davrandın, yumuşak baş, yumuşak huylu, tatlı dilli davrandın. Eğer sen onlara kaba davransaydın, haşin ve sert olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Evet aslında işte bu özetliyor değil mi hocam? O kadar güzel Peygamber özetliyor ki. Yani Peygamber Efendimiz'in içinde yaşadığı Hı -hı. toplumun ne kadar kaba, ne kadar haşin, ne kadar eğitilmeye ihtiyacı olan zor insanlardan oluştuğunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Düşün ve, ve onun sonucunda evet. her biri yıldızlar dediği bir sahabe toplumu bir sahabe meydana geliyor. Bir sahabe toplumu evet. meydana geliyor. Çünkü sen onları Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yol göstermesiyle yumuşak davrandın diyor. Sert davransaydın, kaba davran Davransaydın e, senden Müslüman olmaz, bu yaptığını terk etmeden yanıma gelme, evet. hakaret etseydin aşağılasaydın etrafından dağılır, dağılır giderlerdi. Güzel. Bugün de bizim ahlak öğretimimizde, gençlere yönelik her türlü ahlaki telkinimizde kesinlikle gence güven, gence saygı, e, da yanlış davranışla evet. mücadele. Gençle değil yanlış davranışla mücadele olmak zorunda. Evet hocam o kadar güzel ifade evet. ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok istifadeli teşekkür bir ediyorum. program oldu. Sağ olasın. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı hocam. olsun. Rabbim hepimize Cenab-ı Hak e, Peygamber Efendimizin o güzel ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. E, etrafımızdaki bir takım bozulmalardan, çürümelerden dolayı umutsuzluğa kapılmadan ısrarla Peygamber Efendimizin sünnetini takip ederek gayretle güzel ahlakı yaymaya ve kendimiz de her geçen gün bir öncekinden daha güzel ahlaklı olmak için uğraşmaya çalışalım. Rabbim bunu bize inşallah muvaffak kılsın, nasip etsin. Sağ olun hocam, amin diyoruz bu güzel duanıza. Değerli izleyenler bu akşamki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.